meselede Ve bundan önceki derslerimizde demiştik ki, İslam ümmetinin durumunu örnek vermiştik. İslam ümmetinin çoğu ya akide konusunda ya aşaridir veyahut da maturidir. Öyle değil midir? Bizim Türk toplumu belki yüzde doksan dokuzundan fazla akide de maturidir. Öyle değil mi? İslam Cumhuriyetlerine baktığınız zaman yine o şekilde. Afganistan, Pakistan yine o şekilde. Suriye, Mısır, Cezayir, Tunus genelde yani o şekilde. Selef akidesine sahip olan insanlar çok azınlıktadır. Ve buna rağmen siz dikkat ediyorsanız herkes bunlara Müslüman diyor. Kimse onlara kafir demiyor. Niçin? Çünkü bunlar çünkü bunlar bu akidede mukallittirler. Bu bu akideyi bu akideyi benimseyen esas alimleri veyahut da hocaları tevile dayanarak bu akideyi edindiler. Dolayısıyla alimleri tekfir edilmediği gibi bu alimleri taklit eden kişiler de ne yapmış, ne yapmıyorlar? Tekfir etmiyorlar. Çünkü biliyorlar ki bunlar cahildir, bunlar mukallittir. Avam tabakası olup alimleri ne söylemişse onu yapıyorlar. Ve Camilerde namaz kılıyorlar ve Müslümanlar bu akideye sahip olan insanların arkasından namaz kılıyorlar. Selefi bir kişi, Suriye'ye gittiği zaman, camiye girdiği zaman araştırıyor mu? Sen maturidi misin yoksa selefi misin? Hayır. Bu soru, bu soruyu sormaya gerek kalmıyor. Niçin? Çünkü bu cami Müslümanların camisidir. Bu namaz kıldıran da Müslümandır. Dolayısıyla onun akidesi sorulmaz ya Maturidi'dir ya Eş'aridir veyahut Selefidir. Ve biliyorsunuz, Ehli Sünnet ve'l Cemaat akide kitaplarında diyorlar ki her e, facir ve fasıkın arkasında namaz kılınır. Her facir ve fasıklın arkasında namaz kılınır. Eğer o kişi senin tarafından büyük küfür veyahut da büyük şirk işlemediği müddetçe biliyorsan, o zaman o kişinin arkasında Namaz kılmakta bir veis yoktur. Örneğin bu adam biliyorsun ki arada bir içki içiyor yani alkolü içki içiyor ve imamlık yapıyor. İmamlık yaptığı anda eğer sarhoş değilse her ne kadar içki de alkolü içki de içiyorsa o kişinin arkasında namaz kılınır. Çünkü içmek içki içmek büyük günahlardan öyle değil mi? Ehl-i sünnet vel cemaat bu kişiyi tekfir etmezler. Nedir bu kişi? Fasıktır. Ama Ehl-i sünnet vel cemaatın dışındaki fırkalar ve bunların başında hariciler ve mu'tezileler inancında bu tür şeyler küfürdür. Ve dikkat ediyorsanız bu insanların fikirleri gençlere aktarılırken bakıyorsun ki bazı gençler camilerde, Müslümanların camilerinde namaz kılmıyorlar. Ve devletler tarafından tayin edilen kişilerin arkasında da namaz kılmıyorlar. Niçin? Çünkü diyorlar ki bunlar bizim inancımıza göre bunlar kafirdir. Ve haricilerin inancına göre onların yanında kafir olan bir kişiyi tekfir etmeyen herkes onlara göre kafirdir. Şey... Dolayısıyla ehli sünnet vel cemaat haricilerin inancına göre şu günahkar insanları tekfir etmedikleri için ehli sünnet onların yanında kafirdirler. Bundan daha bundan daha büyük bir bundan daha büyük bir günah, daha büyük bir cehalet olabilir mi? Ve bu haricilerin fikrini sürdüren Hizb ut-Tahrir'e bağlı olan insanlar ile Cemaat al-Hijra, takfir hijra cemaatine bağlı olan insanlar aynen bu inançtadırlar. Dolayısıyla şu